Merhaba İksel Evet şimdi perşembe günü forum var bunun duyurusunu dediğim gibi çok önemsiyoruz çok da az zaman var şimdi ilk soru şu ana kadar nasıl bir örgütlenme oldu dur de çağrıya yanıt veren kimler var? Buradan başlayalım istersen. Açık kapı politikasına geri dönülmesi için bir kampanyayı Türkiye'li aktivistlerle beraber çünkü yürüteceğiniz de söylüyorsunuz. durda bir süredir evet. zaten faaliyette kimlerle yola çıkılmış vaziyette buradan başlayalım istersen. İlk sen ee, bir süredir hani mültecilere yönelik artan ırkçılık eylemleri karşısında zaman zaman sokağa çıkıp Suriyeliler kardeşimdir eylemleri yapıyorduk. Evet. Bu ee, ancak şey Türkiye'de o kadar ciddi ırkçılık meseleleri var ki hani tarihsel olarak omuzumuza yüklenmiş meseleler. İşte Ermeni soykırımının hikâriyle mücadele, Kürt sorunu ve diğer mevzular. Hı hı. Aslında emin hani bir şey itiraf etmek gerekiyor. Ee, hani mülteci sorun Türkiye'de çok ciddi bir mesele haline geldi. Ama bir taraftan da biz kadar bu meseleyi ırkçılık karşıtları olarak gündemimize alamadık. Hak ettiği şeyi, önemi veremedik. İşte en son, işte son zamanlarda Avrupa'da ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük mülteci krizi olduğu söyleniyor. Hı hı. Ve biz de işte ciddi anlamda özel yapmaya başladık. Yani artık bizim işimiz, gücümüz e, mülteci haklarının savunmasını ön plana çıkartan bir kampanya, küstürük kitlesel bir kampanyanın inşası olmalı dedik. Ve hı hı hı. E, geçen hafta işte yeni bir kampanya için çağrıda bulunduk.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 Bizimizden evet. e, öğrenmeye ihtiyacımız var. Hani haklar için mücadele ederken eşit bir zeminde ve yerelşi kurmadan mücadele etmek önemli. Hı hı. Bu kampanyanın sınırımı en önemli noktalarından biri de bu. Evet. evet. Bugüne kadar kimlere ulaştık? Daha önce Suriyeliler kardeşimizle eylemlerinde ulaştığımız muhalif dostlarımız vardı. Yine onların desteğini alıyoruz. Ama bakalım perşembe günü ne kadar kişiye ulaşabileceğiz? Bu biraz da o forumun başarısına bağlı. Evet, Perşembe günü Kadıköy'de bu forum. Kısaca onunla evet. ilgili teknik e, ayrıntıyı da alabilir miyim? Tam nerede? E, Kadıköy'de saat 19'da Cafer Ağa'da ok, ok, ok, kafede. Cafe'de. Facebook'ta eventi de var. Durdu aracılığıyla, Durdu'nun gerek web site sayfası gerek de Facebook sayfası aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Evet bu Perşembe günü aktivistler forumu yapılacak hiyerarşisiz bir şekilde aslında mülteci sorununa yaklaşmak dedi evet. Gorce Şahin bizlere Durde'nin aktivistler forumunun çağrısını yaparken. Evet forumda zaten aslında...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 ...katılacak aktivistlerin katkılarıyla belirlenecek. Ama bizim turda olarak belli bir vizyonumuz var. Hani bunu birkaç ayak üzerine oturtmak mümkün. <gülüyor> yani en temel önceliklerimizden biri şu. Yani ne istiyoruz biz meselesi. Bu bir şey yardım kampanyası çağrısı değil kesinlikle. Bunu yapan örgütler var. Çok değerli işler bunlar. Ama ben...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 gerek gönderilebileceğiniz anlamına da geliyor. Ee, aslında Türkiye'de götürecek bir kampanyanın Avrupa'daki mevcut Welcome Refugees eylemlerinden farkı da burada ortaya çıkıyor. Hı. Avrupa söz konusu olduğunda mültecilerin temel sorunu hani sınırların kapalı olması. Hatta çoğu zaman sınırlara bile ulaşamadan Akdeniz sularında boğulmaları. Türkiye'de ise uzun bir dönem boyunca açık kapı politikası uygulandı. Ee, Aynı hani zaman zaman bu politikadan vazgeçildiği de oldu. Türkiye'deki sığınmacıların bence temel sorunu statüs sorunu. Evet. Mültecilik statüsünün tanıması, sığınmacıların temel haklarının garanti altına alınmasının aslında ön koşulu. Dolayısıyla hani Türkiye'de yapılacak bir kampanya, mültecilik statüsünün garanti altına alınmasını talep ediyor olmalı. Dolayısıyla bizim de temel önceliğimiz bu olacak aslında. Ee, bir taraftan da hani